Hüve Nüktesi Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Aziz ve Sıddık Kardeşlerim Kardeşlerim, la ilahe illahu ve kul huvallah'daki huve lafzında yalnız maddi ciyetinde bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede, hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde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 Belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer sani izülcelale verilse hava bütün zerratıyla onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifelerini Halık'ının izniyle ve kuvvetiyle ve Halika intisap ve istinat ile ve saniinin cilveyi kudretiyle bir anda şimşek süratinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvücu suhuletinde yapılır. Yani kalemi kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir saife olur ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben la ilahe illahu ve kulhu vallah'taki hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa, ve o unsurun sayfasını mütala ederken, bu mücmel hakikatı tam vazıh ve mufassal aynel yakîn müşahede ettim. Ve Huve'nin lafzında, havasında, böyle parlak bir bürhan, bir lem'a-i vahidiyet bulunduğu gibi, manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve Huve zamirinin mutlak ve müpem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i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 Öyleyse bu sahife havanın Hakka al yakîn ayn ilme yakîn derecesinde bedahetle, Zat-ı Zülcelal'in gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalemi kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlem tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahvu ispat namında yazar-bozar tahtası hükmündedir.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 ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını, aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim, ve her bir zerre ve her bir parça lisanı hal ile La ilahe illa ve kul huvallahu ehad dediklerini bildim, ve bu huve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi, hava unsuru da bir huve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı, umuma binler selam. Kardeşiniz Sayit Nursi 29. mektubun 5. risale olan 5. kısmı Bismillahirrahmanirrahim Allahu nuru semavati vel ard ila ahir Ayeti i pürenvarının çok envarı esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir halet ruhaniyede hissettim, hayal meyal gördüm, şöyle ki Veysel Karani'nin İlahi ente Rabbi ve ene'l abdü ve ente'l halikü ve ene'l mahluk ve ente'r rezakü ve ene'l merzuk ila akhir münacatı meşhuresi evinden bütün mevcudat-ı zevil hayat Cenabı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakayı, kalbiyi, hayaliyi gördüm şöyle ki Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise Ayet-i Nur'un arkasındaki "Ev kezulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mevcun min fawqihi mevcun min fawqihi sahab zulumatun ba'dha fawka ba'd" اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Ayeti tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nur-u azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünürken, güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza, bu seyri kalbi ve seyahati hayaliye çok devam etti. Ez cümle, rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit, hadsiz ihtiyacat, şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri, o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden, Rahman ismi Rezzak burcunda yani manasında bir şemsi taban gibi tulu etti. O alemi baştan başa rahmet ziyası ile yaldızladı. Sonra o alemi hayvanat içinde etfal ve yavruların zaf ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları, hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Birden Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti.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 İnsanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakru ihtiyaçları ve zaf ve acizleriyle beraber hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür gayet dağdalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde, kalbe en elim ve en müthiş halat olan mütemadi zeval ve firak belası içinde, ehli gaflet için zulümat ebedi kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda, kalp ve ruh ve aklım ile bütünle letaifi insaniyem,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 O alemi öyle nurlandırdılar ki o halette bana küreyi arz gayet muntazam, musahkar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve keyf ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm. Elhasıl bin bir ismi ilahinin kainata mütevcci olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eder bir güneş hükmünde ve sırrı ehadiyet cetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Sonra kalp her zulümat arkasında ayrı bir nuru gördüğü için seyahata iştihası açılıyordu. Hayale binip semaya çıkmak istedi. O vakit gayet geniş bir perde daha açıldı. Kalp semavat alemine girdi. Gördüm ki o nurani tebessüm eden suretinde görülen yıldızlar küreyi arzdan daha büyük ve ondan daha süratli bir surette birbiri içinde geziyorlar, dönüyorlar. Bir dakika birisi yolunu şaşırtsa, başkasıyla müsaade edecek, öyle bir patlak verecek ki kainatın ödü patlayıp alemi dağıtacak. Nur değil ateş saçarlar, tebessüm değil vahşetle bana baktılar. Hadsiz büyük, geniş, hali, boş, dehşet... Hayret zulümatı içinde semavatı gördüm. Geldiğime bin pişman oldum. Birden Rabbü'l-semâvâti vel-ard, Rabbü'l-melâiketi vel-ruhun, Esmâ-i hüsnâsı, ve lakad zeyyenne's-semâ ed-dünyâ ve sekkara şemse vel-kâmer, burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana cihetiyle, karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar, o envar-ı azimeden birer lem'a alıp, o yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alemi semavat nurlandı. O boş hali tevehüm edilen semavat dahi, melaikelerle, ruhanilerle doldu, şenlendi. Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hadsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar, bir manevrayı ulvi yapıyor tarzında o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşai rububiyetini gösteriyor gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Allahu u nuru'l-semâvâti vel-arzi metel-u nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh. el-misbâhü fi fî zücâceh, el-zücâcehü ke'ennehâ kevkebun dürriyün yuqadu min şecaretin mübâreketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ gharbiyeh, Yekad zeytuha yudii'u wa law lam tamsasunaar nurun ala nur yahdillahu li nurihim men yasha' Ayetini okudum döndüm indim ayıldım Elhamdülillahi ala nuril iman vel Kur'an dedim Said Nursi